Hocam yalan söylemenin sadece üç yerde mübah olduğunu biliyorum demiş bir izleyicimiz. Ama komşumuz fıtrat olarak farklı konuştuğumuzu e, anlarda, farklı konuştuğumuz anlarda dedikodu olmaması için karşıdaki insanı zan altında bırakmamak için yalan konuşabilir miyiz diye soruyor. Karşı yani burada iki kişi arasında şayet bir ihtilaf Hı hı. Çıkacaksa yani bir tartışma bir kavga, bir kavga çıkacaksa gibi, bir, husumet niza, bir husumete sebep olabilecekse o zaman kişinin konuştuğu yalan sayılmaz. Önlemek adına değil mi hocam? E, tabii ki yani bir fitne bir fesade önlemek adına bu tür şeyler konuşulduğu zaman bunlardan dolayı bir sorumluluk gerektirmez.